Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu. <Gülüyor> Anadolu Ateşi 2. Bölüm. Yazan: Miyase Sertbar. Yöneten: Ejder Akışık. Yapımcı: Metin Özdede. Efektör: Hamit Çelik. Bu bölümde oynayanlar Şefika Berrin Öneri, Ferhunde Sema Aybars, Mülazım Memduh Bey Murat Atak, Salih Hanım girgin Girginkoç, İzzet Hakan Özgömeç, Rıza Mustafa Ali Sezal, Gar Memuru Sinan Pekinton. Şefika, 1919 yılında İstanbul'da yengem Ferhunde ve küçük yeğenim Rıza ile birlikte kalıyordum. Tarihimizin en kara günlerini yaşıyorduk. Güzel İzmir'imiz Yunan işgali altındaydı. Abim binbaşı Süpi, Kuvayi Milliye ruhunu yaymak için Akşehir'e gitmişti. Sokaklarda Cihan Savaşında sakatlanan, aç dolaşan, terhis edilmiş erler. İşsiz güçsüz kalmış eski yedek subaylar, havada düş kırıklığı, umutsuzluk, nefret ve inilti vardı. İtilaf devletlerinin donanmalarına ait gemiler boğazda demirli bekliyor, askerleri kendi evlerindeymişçesine keyfi davranışlarda bulunuyordu. Komşumuz Saliha teyzenin oğlu Mülazım Memduh Bey de benim gibi hürriyet ateşiyle yanıyordu. Onun nasıl bir vatansever olduğunu Sultanahmet Meydanı'ndaki mitingde anlamıştım. Halide Edip Hanım binlerce kişiye hitap etmiş, coşkulu bir konuşma yapmıştı. Mülazım Memduh Bey ile ben de o müthiş kalabalığın arasındaydık. Ne yazık ki 16 Mart 1920'de İstanbul'un resmen işgalini görmek bahtsızlığına da uğradık. Tek ümidimiz Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açan Mustafa Kemal Paşa'daydı. Bir akşam Rıza bana Memduh Bey'den bir not getirdi. Kendisi önemli bir meseleyi konuşmak için benden gece yarısı arka bahçeye çıkmamı istiyordu. Şefika mı? Siz burada mıydınız Memduh Bey? Affedersiniz korkuttum galiba Şu ağacın arkasında bekliyordum sizi Ah korkmadım da Birden karşımda görünce ürktüm biraz Evet Konuşmak istediğiniz önemli mesele neydi? Bu gece Anadolu'ya geçmek üzere evden ayrılıyorum Şefika Hanım Öyle mi? Ha, çok iyi edersiniz Keşke ben de gelebilsem Yalnız beni endişelendiren bir husus var Annem çok yalnız kalacak Biz bakarız annenize Ben burada olmasam bile yengem bakar Hele böyle mukaddes bir vazifeyle gideceğinizi öğrenince Canı gönülden bakar Hiç merak etmeyin Öyle sevinirim ki Şefika hanım Ne zamandır bu bahsi size ve Ferhunde Hanım'a açmak için Fırsat koymuyordum Onca yıllık komşuyuz İyi ve kötü günlerimizde Hep birbirimize destek olduk Gözünüz arkada kalmasın Anneniz emin ellerde olacaktır. Size minnettarım. Biraz evvel ben burada olmasam bile dediniz. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Henüz bilmiyorum. Abim gelince ona danışacağım. Benim de yapabileceğim bir şeyler olmalı. Nerede, hangi zor şartlarda olursa olsun. Fakat siz bir İstanbul kızı olarak Anadolu'da çok sıkıntı çekersiniz. Halide Edip Hanım da İstanbul kızı değil mi? Benim gözümde şehir adının önemi yok Memduh Bey. Benim doğum yerim vatanımdır. Sizi bütün kalbimle tebrik ederim Şefika Hanım. Haklısınız. İstanbul'da yapılacak bir şey yok artık. Münevverlerimiz tevkif edilip Malta'ya sürülüyor. Gece yarısı Şehzadebaşı karakolu basılıp uyuyan ellerimiz şehit ediliyor. Ya işgal kuvvetleri kumandanı General Harrington'un o utanç verici emri... ...bugün iki İngiliz zabitine selam vermedim diye... ...az kalsın tevkif ediliyordum. Aman Allah'ım! Bizi ne sanıyor bunlar? Cıbaşı emedim karşılarında. Dik dik konuştum. Yine de iyi taraflarına rast geldi sanırım. Yenilmiş bir ordunun zabiti olarak... ...daha alttan alabilirdiniz diyerek serbest bıraktılar. Bu haksızlıklara... ...bu zulmet hamül edemiyorum artık. İşte ben de bu yüzden Anadolu'ya geçiyorum Şefika. Size sadece Şefika dememde bir mahsur var mı? Şey... Tabii, için olsun? Çok yakın bir gelecekte mesut günlerimiz olacak Şefika. Bu inançla gidiyorum. Benim de yapabileceğim bir şeyler varsa lütfen haber gönderin. Koşa koşa gelirim. İlk işim o olacak. Sen, sen musun? Üşüdün herhalde. Yok, üşümüyorum. İçimde garip bir heyecan var nedense. Bu heyecanını sakın kaybetme. Ayrılmadan önce senden son bir ricam var. Bu geceyi Özbekler tekkesinde geçireceğim. Tekke Mustafa Kemal Paşa taraftarlarına kucak açmış. Anadolu'ya geçenler hep orada toplanıp gidiyorlarmış. Zannederim yarın gece yola çıkılacak. Annemin bundan haberi yok. Uyandığında beni bulamayacak. Gittiğimi yarın sabah ona sen haber verir misin? Ha, tabii. Yarın sabah erkenden gider haber veririm. Dediğim gibi. Gözünüz arkada kalmasın. Ona kendi annemiz gibi bakacağız. Sizlere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ben artık gideyim. Allah'a emanet olun. Sizin de yolunuz açık olsun Memduh Bey. Bakmaz olur muyuz? Tabii bakarız Saliha teyzeye. Güle güle gitsin Memduh Bey. Ben de öyle söyledim. Neyse. içi rahat gitti zannederim. Şefika. Sana bir şey soracağım ama... ...çekiniyorum doğrusu. Aman yenge biz gelin görümce değil... ...abla kardeş gibiyiz. Kardeş kardeşten çekinir mi? Memduh Bey ile ...bir gönül bağı var mı Şefika? <Gülüyor> Ay pat diye sordum değil mi? Ben de hemen cevaplayayım yenge. Aramızda konuşulmuş bir şey yok. Fakat zannediyorum benden hoşlanıyor. Bunu ima etti. Peki sen? Ben de onu beğeniyorum yenge. Fakat bu şartlar altında... ...aşk meşk kaygısı taşımak ayıp geliyor bana. Ayıp olur mu hiç? O ayrı bir şey. İnsanoğlu hangi şartlar altında olursa olsun... Yuva kurmamış mıdır Şefika? Harp sırasında da evlenilebilir, çocuk sahibi olunabilir. Bu topraklar sizin gibi vatansever insanların çocuklarıyla dolmalı ki bir daha kötüyük karanlık yıllar yaşanmasın. Bilmiyorum yenge. Belki de benimki boş bir kuruntu. Belki o sadece komşu kızı olarak görüyor beni. Sadece bir dost. Hislerimi gidip ona ben açamam ya. Çekiniyordur senden. Senin sert ciddi bir görünüşün var çünkü Kız gibi değil erkek gibi davranıyorsun çoğu zaman Kapatalım bu konuyu yenge Ben Salih teyzeye uğrayıp Memduh Bey'in gittiğini haber vereyim de kadıncağız meraklanmasın <gülüyor> Git tabi e, ne de olsa mustakbel kayınvaliden sayılır Yenge dereyi görmeden paçayı sıvıyorsun <gülüyor> Canım kızım kusura bakma. Biraz geç açtım galiba. Aa, rica ederim Saliha teyze. <gülüyor> orayı hatırınızı sormak istemiştim. Ah canım. E, geç yavrum geç. Bahçede oturalım mı? Hava çok güzel. Güneş pırıl pırıl. E, artık yaz geldi sayılır. Nasıl isterseniz Saliha teyze. Hadi gel. <gülüyor> Memduh da gece ben uyurken çıkmış gitmiş yine bir yerlere. Hala dönmedi merak ediyorum. Şu gölge tarafa geç yavrum. Heh. Memduhla oturur dertleşiriz biz burada. Sen de fark ettin mi? Eridi bitti evladım son günlerde. Evet biraz yorgun görünüyor. Ya. Üzülmeyin yeniden eski haline döner. Memleketin düşman eline geçmiş olması öyle ağrına gidiyor ki... ...tabaktaki yemeğini bile unutuyor. Bazen sevdalandı mı diye düşünüyorum ama... ...onun bir çaresi var, gider isterim. Yo, galiba vatan aşka onu bu hallere düşürdü. E, ben de size ondan haber getirmiştim Saliha teyze. Aa, e, memduhtan mı? Gelmeyecek mi yoksa? Gelmeyecek. Çünkü... ...Anadolu'ya geçmeye karar verdi. Aa, bir grup arkadaşıyla sözleşmişler. Gitti. Aa, sonunda dediğini yaptı. Üzülmeyin ne olur. Yakında hürriyetimize kavuşacağız onların Hı. sayesinde. Haklısın yavrum da. Ana yüreği bu ne de olsa. Gideceğim diye tutturmuştu zaten. Oğlunuz mukaddes bir amaç için mücadele edecek. Bunu düşünün üzüntünüz azalacaktır. Biliyorum kızım. Bu dut ağacının altında çok anlattı bana. İstanbul'un onu hasta ettiğini düşünüyordum artık. Her gün yabancıların işlediği cinayetleri anlatıyordu. Diledikleri gibi at oynatıyorlar İstanbul'da. <gülüyor> Anadolu kıpır kıpır anne diyordu. O kıpırtının içinde ben de olmalıyım diyordu. Vatansever bir insanın yapması gerekeni yaptı. Ne diyeyim inşallah. İnşallah bütün evlatlarımız sağ salim gider döner evlerine. Memduh Bey dönünceye kadar sizi yalnız bırakmayacağız. Sağ olun. Ne zaman isterseniz ol. bize gelebilirsiniz. Ben de yengem de sık sık uğrarız sizi. Bir isteğiniz olursa lütfen söyleyin. Bize emanetsiniz artık. Sağ ol yavrum. Sağ ol kızım. ...sana baktıkça ben de oğlumu görmüş gibi olacağım. Biliyor musun? Memduh'la... ...senin hakkında konuşurduk bazen. Benim hakkında mı? Hmm. <gülüyor> ee, yani nasıl? Seni çok takdir ederdi Memduh. Hem akıllı hem güzel bulurdu. Ben de onun gibi düşünüyorum tabii. <gülüyor> Teşekkür ederim Saliha teyze. O sizin iyiliğinizden. Kim bilir Anadolu'ya geçmesiydi diyorum belki ikiniz. Size kahve yapmamı ister misiniz? Aa, zahmet olmasın yavrum. Aa, zahmet olur mu hiç? Mutfakta her şeyin yerini biliyorum. Şimdi yapar getiririm. Sağ ol. <gülüyor> Utandı kızcağız. <gülüyor> en iyisi evlilik bahsini onunla değil de büyükleriyle konuşmak. Abi gelsin bakalım da. Kim bilir. Daha önceden ikisini evlendirseydim belki Memduh Anadolu'ya gitmezdi. Ah aman Allah'ım neler söylüyorum ben. Analık hissine kapılıp nasıl bencil oldum birden. O oh, Allah'ım Allah'ım sen affet. <Gülüyor> İşte babam bu trende olmalı Rıza Hiç yolcu dolu Nasıl bulacağız babamı O bizi bulur Rıza Bekleyelim burada Yolcular iniyor anne Babam mı için yok Biraz daha bekleyelim oğlum Sonra sorarız Ben gidip memur amcadan soracağım Ay. Dur Rıza Memur nereden tanısın babanı Ay bu çocuk, iyice söz dinlemez oldu Ay ne yapsın yenge, aylardır baba özlemi çekiyor çocuk Şuna bak, ta nerelere gitti Şey, memur amca Hı. Babamı arıyorum ben Bu trenle gelecekti Kimmiş senin baban bakayım Binbaşı Supi Bey efendim ya, Demek onun oğulsun ha Yoksa tanıyor musunuz babanı? Tanımaz mıyım Supi binbaşı mı Niçin gelmedi siz biliyor musunuz Onların grubunu kestiler Kestiler mi Babam öldü mü <gülüyor> Yok çocuğum yok İyi anlatamadım ben Onların vagonunu kestiler Bu lokomotif çok zorlandı Çekemedi bütün vagonları Yani treni ikiye ayırdılar Onlar Eskişehir'de kaldı ee, Baban bu trenden çıkmadığına göre Demek o vagonlardan birindeymiş Onları kim getirecek peki bu lokomotif gidecek. Onları alıp gelecek. Bu iş yarın akşamı bulur. Hadi bekleme buralarda. Sen evine git. <gülüyor> ne konuştun o memur beylerine? <gülüyor> Babam vagonu Eskişehir'de bekliyormuş anne. Bu lokomotif gidip alacakmış onları. Ee, Çok mu uzun sürermiş gelmesi? Yarın akşamı bulurmuş. Beklemeyin dedi. Tüh, boşuna gelmişiz. E gidelim bari Şefika. E gidelim yengi. Abim döndüğü zaman gelir evi. Anne, bak, evimizin kapısında biri bekliyor. Aa çok garip. Bir delikanlı. Sen tanıyor musun yenge? Aa, pek çıkaramadım Şefika. Ben koşup sorayım. Şuna bak daha cevabımızı almadan koşturdu gitti. Ay, biz de hızlanalım. Merak ettim. Ee, kimi aramıştın delikanlı? Hala mı soruyor anne? Beni mi? Hayırdır inşallah. Şefika hanıma bir mektup getirmiştim efendim. Ee, Şefika benim. Kim gönderdi sizi? Mülazım Memduh Bey hanımefendi. Ya e, Kendi nerede peki Kumandanım her şeyi yazdı mektuba Siz okuyun cevabınızı almak için bekleyeceğim eh, Kapı önünde konuşmayalım Hadi sen de bizimle eve gir delikanlı Hem bir şeyler yer hem konuşuruz Şefika da mektubu okur Biraz daha yemek ister misiniz İzzet Ziyade olsun efendim Doydum <gülüyor> çok teşekkür ederim Afiyet olsun Şefika Neler yazmış Memduh Bey ee, Anadolu'ya geçeceklermiş Onu bildiriyor yenge ee, Onu biliyoruz zaten Başka şeyler de var galiba <gülüyor> Tekrar tekrar okuduğuna göre ee, Rıza Sen biraz kapının önüne çık oyna Olur mu Anladım Benden gizli konuşacaksınız. Casusluk yaparım diye mi korktunuz? Aa, öyle bir şey yapmayacağından adım gibi eminim Rıza. Bu büyükleri ilgilendiren bir mesele. Kırma beni. Hadi biraz çık. Aa, uzaklaşma ama. İstersen beraber çıkalım Rıza. Hanımların kendi aralarında konuşacakları vardır bazen. Sen de bunu anlayacak yaşa gelmişsin baksana. Peki. Çıkalım İzzet abi. Hadi gel bakalım. Keşke abim gelmiş olsaydı. Ona da danışmak isterdim. Abi'nin yerini tutmasam da elimden geleni yaparım Şefika. Ne diyor Memduh Bey? Onunla birlikte Anadolu'ya geçip geçemeyeceğimi soruyor. Kadın erkek herkesin bu büyük mücadeleye katılma zamanı gelmiştir diye yazmış. Peki sen ne diyorsun? Of. Keşke Süpi şu an burada olsaydı. Ne diyebilirim Şefika? Gitmek istiyorum yenge biliyorum Şefika. İstediğini biliyorum. Fakat yarın abin geldiğinde ne derim ona? Bu şartlar altında anlayışla hatta takdirle karşılayacağından eminim. Aksi bir durum olursa benim inat ettiğimi söylersin. Neler oluyor? <gülüyor> Aman Allah'ım biri ateş etti galiba. <gülüyor> çocuk! <gülüyor> Şefika çocuk dışarıda! Ben çıkıp bakalım hemen! Rıza! Ç Oğlum! Nielsen Sert Barut'un yazdığı Anadolu Ateşi adlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak dileğinde.